Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlmal programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün de sizlerin göndermiş olduğunuz soruları Fatih Kalender hocamız inşallah cevaplayacak. Bizlere sorularınızı ilmaletlalegultv.com.tr adresi ile mail yoluyla gönderebilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah, Allah razı, razı olsun, olsun hocam. Yine sorularımız yiyiz. bir hayli birikti. Müsaadenizle ilk soruya başlıyorum. İzleyicilerimizin ilk sorusu şöyle hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifi zikredildiği zaman her seferinde salatu selam getirmemiz gerekir mi? Yoksa bir defa getirmek yeterli olur mu? diye soruyorlar. Bazı mevlid-i şerif programlarına da ismi her geçtikçe ne yapmamız diyorlar hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki, ''Ragime enfuhu'' şeklinde başlayan, yani burnu sürsün, yazıklar olsun, üç kişiden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi de Efendimiz ve Vesselam'ın ismi anıldığında salatü selam getirmeyen. E, bu sebeple e, Hanefi kaynaklarında özellikle fetvahin diyenin kerahiye bassına baktığımız zaman der ki bir insan efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ismini işittiğinde salatü selam getirmesi vaciptir. Hatta getirmeyecek olursa zimmetine dein olarak borç olarak sabit olur. Başka bir zaman onu kaza olarak yine getirmek lüzumiyeti tahakk eder diyor. Keza Allah-u Azimüşşan'ın ismi anıldığında veya Mevla Teala Hazretleri'nin herhangi bir ismi, yani Esma-ül bir isim anıldığında veya duyduğunda da, Subhanallah gibi tazimi ifade eden bir kelimeyle karşılık vermesi de vaciptir. Hmm. Peki sualde e, ifade edildiği üzere, birden fazla Efendimizin ismi anılsa e, kişinin tek salatu selam getirmesi yeterli olur mu? Her defasında ayrı kere salallahu selam, getirme mecburiyeti var mı? E, bu noktada e, Fetevahindiye'de kerahiye bahsinde iktilaf olduğundan bahseder. Kadihan, fetevah Kadıhan'da Kadihan'da e, eğer bir mecliste Efendimizin ismi birden fazla anılmışsa tek salallahu selam'ın yeterli olacağı beyan edilmiş. Ancak İmam-ı Rahimullah bu görüşü kabul etmeyip her defasında ayrı bir şekilde selam getirmenin vacip olduğunu vurgulamıştır. Yani evet. tedahül yoktur. Bir kere söylemekle iktifa edilmeyeceğini ifade etmiş. Ee, ki e, kitap e, yani fetavada da tercih edilen görüşün e, İmam Tahaviyye'nin bu görüşü olduğu da vurgulanmıştır ki ihtiyata uygun olan da budur. O yüzden bu konuda yüksünmemek gerekir. Efendimizin ismini her duyduğumuzda selatü selam getirmemiz en azından ona karşı saygımızı ifade etmek, bir de bu vacibi de yerine getirmiş olacağız. Bir kereyle bu konuda iktifa etmemeliyim. Her defasında inşallah selatü selam getirmeye gayret ederim. İnşallah. Hocam tabii izleyicilerimizin şöyle aklına gelebilir. Sadece Muhammed ismini mi sallallahu aleyhi ve sellem'i duyduğumuz zaman mı? Yoksa Efendimiz dediğimiz zaman Resulullah dediğimiz zaman sallallahu aleyhi Efendimiz'i anımsatacak Anımsatan herhangi bir her şey. Yani Efendimiz'in diğer isimleri de olabilir veya ona işaret edilecek orhangi bir zamir dahi olabilir. Evet. Bu konuda da sallallahu sellem, getirmek, onu anmak, onu hatırlamak gerekir. Allah razı olsun hocam. E, kısa bir soru var hocam. E, pırlantaya zekat düşer mi? Şimdi hocam kehribar da çok kullanılmaya başladı günümüzde. Evet. Kolye olarak, yüzük olarak, tesbih olarak değerli taşlar diye Şimdi şöyle söyleyelim. E, zekata tabi olan e, malları taksim ettiğimiz zaman dört veya beş kaleme ayırmamız mümkündür. Evet. İşte, e, altın, gümüş, para ve uruzu ticari diye tabir ettiğimiz ticari mallar, bunlar bir kalemdir. Yaylim hayvanları, saime dediğimiz Yılın çoğunu otlakta geçiren, e, süt ve nesil için tutulan hayvanlar, bunların zekatı ayrıdır. Bir de arazi mahsulü diye tabir ettiğimiz öşürden e, elde edilecek olan, yani arazi mahsulünden elde edilecek olan e, mahsulün bir miktarının zekat namıyla verilmesi. E, bunları ayrı ayrı kalemde irdelesek de, Bizim sualimize yönelik ve en fazla insanların daha fazla sualeti uruzu ticare, yani ticari mallar, altın ve gümüş veya para. E, bu kabilden eğer bir insan bir malın al satını yapıyor ise, onun ticaretini yapıyor ise, o ne olursa olsun, hangi taş olursa olsun, ister tahtı olsun, ister bakır olsun, ister plastik olsun, bu zekata tabi olan bir maldır. Ticaret malıdır. Ticaret malıdır. Asıl olan nemadır, yani artıcı olmasıdır. Bu artıcılık da iki şekilde değerlendiriliyor. Hakiki artıcılık, hükmü, hükmü artıcılık. Hakiki artıcılık fiziksel olarak alsat yapılan mal, yani ticari mallardır. Hükmü artıcılık ise potansiyel olarak para olan, alım gücü olan, ki bu bildiğimiz günümüzdeki paralar, bir de hırkaten para olan altın ve gümüştür. Bunun haricindeki bahse konu olan işte elmastı, değer e, inciydi, şuydu veya buydu veya kehribaydı değerli taşlar e, bunların belki kıymeti altın ve gümüşten daha fazla dahi olsa, evet. eğer kişi bunun ticaretini yapmıyorsa, bunun al satını yapmıyorsa e, bunlarda hakikaten veya hükmen nama bulunmadığı için zekata tabidir diyemeyiz. E, bunu şöyle misallendirebiliriz. Yani sizin işte bir bilgisayarınız var, değeri çok yüksek. Evet. Eğer sizin bir arabanız var, değeri çok yüksek ama kullanıyorsunuz, ticaretini yapmıyorsunuz. Kıymetinin yüksek olması onun zekata tabi olmasını gerektirmez. Ama diğer taraftan 100 gramlık bir altınınız var ki değeri onlara nispetle daha düşüktür. Ama altındır, altın olması itibariyle hükmen nema var kabul edileceği için bu zekata tabi olacaktır. O yüzden bu suali soran kimse eğer kuyumcu ise, yani bunların alım satımını yapan biri ise elbette zekatını verecektir. Ama bunu sual eden kimse kendisinin yanında bulunan işte elması mücevheri veya hanımının takılarıysa bunlar, e, altın ve gümüş değilse yani, evet. e, bunlar ne kadar kıymetli olursa olsun bunlar zekata tabi olan mallar değildir. Bu kişi zekat vermekle mükellef değil. Tabii zekat vermekle mükellef olmaması başka bir şey. Zekat alabilmesi farklı bir şey. Evet. Yani bu kişi zekat da alamayacak çünkü zekat almasına engel olan nisap, Miktar olarak aynı olsa da mahiyet itibariyle farklıdır. Zekat verebilmesi için iki artı daha şart vardır. Bir nema yani artıcı olması, iki havlen havil dediğimiz üzerinden yılın devran etmesi. Ama zekat almaya mani olacak olan nisapta bu iki özelliğin bulunması şart değildir. Hı. Yani kişinin elinde, asli ihtiyaçlarının dışında, Nisabı dolduracak bir mal varlılığı var ise, velev, ki velev ki ticari, o, mal da ticari mal olmasın, altın, evet. gümüş olmasın, üzerinden yıl devran etmiş olmasın, bu kimse zekat alamaz. Dolayısıyla kurban kesmekle mükellef olur. Ramazan-ı Şerif ayında fıtır sadakasını vermekle de keza mükellef olacaktır. Evet hocam. Hocam diğer sorumuz oruçla alakalı. Oruçlu kimse abdest alırken gayri ihtiyari olarak boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu? Bozulursa kefaret gerekir mi? Şimdi hata ile nisyan birbirlerinden farklı şeylerdir. Evet. Nisyan kişinin oruçlu olduğunu unutması demektir. Hata ise unutma söz konusu olmaksızın irade dışı o kişinin o işleme düşmesi. Yani orucu bozacak olan eylemlere düşmesidir. Oruçta nisyan aftır. Yani bir insan oruç tuttuğu halde, oruçlu olduğunu unutarak yiyecek, içecek olsa, yani e, orucunu bozacak herhangi bir eylemde bulunacak olsa bu kimsenin orucu bozulmaz. Bu konuda nas vardır, hilaf kıyastır ve mevridine mahsus kabul edilerek başka konulara ise taşılmayacaktır. Evet. Ama hata ise böyle değildir. Kişi abdest alırken gayri ihtiyari ağzına verdiği suyu anda yutkunacak olsa bu kimsenin orucu bozulur şu kadar var ki orucunu bozmada kasıt söz konusu olmadığı için kefaret gerekmeyecektir. Yani orucu bozulur, gününe gün tutması gerekir. Hatta o gün akşama kadar eğer Ramazan orucu ise yine yemekten içmekten kendini alıkoyar güne hürmeten. Ama daha sonradan bayramdan sonra o günü ise tekrardan kaza etmekle mükellef olacaktır. Ve orucunu bozduğu için de günaha girmeyecektir. Çünkü iradesi yoktur. Yani kendi isteğeyle bunu yapmamıştır. Ama unutmak öyle değil. Orucu olduğunu unutarak yese ise orucuna devam eder orucunu bozulmuş olmaz. Hatta bundan dolayı yani hariçteki bir kimse bu kişiyi görse uyarmalı mıdır, uyarmamalı mıdır? Bu noktada dahi denir ki eğer o kişinin bünyesi zayıfsa, yemeğe ihtiyacı, suya ihtiyacı varsa uyarmamak evladır. Ama aksi olarak onun bünyesi kavi ise, kuvvetli ise bu takdirde uyarılmazsa söyleniyor. Ama mesela aynı meseleyi namaza taşıyacak olursak bir insan namaz içinde namazda olduğunu unutarak namaza aykırı bir takım hallerde bulunacak olsa, hareketlerde bulunacak olsa namazı bozulur. Oruçta bozulmaz ama namazı namazı bozulur. Ne fark vardır? Tabii bu konuda hadis-i şerif vardır. Birinci fark bu. İkinci olarak da e, fukahanın iştihadi olarak meseleyi değerlendirmesinde şöyle bir yaklaşımları var. E, oruçlu hal kişinin oruçlu olduğunu anımsatan bir durum üzerinde yoktur. Evet yani Şekillik bir insan oruçludur, olarak. ötekisi insan oruçsuzdur. Bu durumda sen bu oruçludur, bu oruçsuzdur diyeceğin bir hal söz konusu değildir. Evet. Ama namaz ibadeti öyle değildir. Bir insan namaz kılıyorsa bu namazlıdır diyebiliriz. Şekli var, Dolayısıyla evet. namaz ibadetinde müzekirat vardır. Her daim kişinin namazlı olduğunu anımsatacak, onu hatırlatacak bir takım ef'al vardır, fiiller vardır. Evet. Böyle olduğu halde unutacak olsa bu af kapsamında değerlendirilmez. Evet. Ama oruçlu kişi için böyle bir hal söz konusu olmadığı için unutması kapsamına değerlendirilir evet. ve bundan dolayı oruçlu olduğunu unutarak iyi yese, e, orucu bozulmuş olarak değerlendirilmeyecek. Orucuna devam edecek. Daha sonradan kaza etmesine de gerek kalmayacaktır. Hocam, Ama hata böyle değildir. Orucuna devam etmese nasıl oldu, nasıl olsa bozuldu deyip yese, içse ne olur? Kefaret gerekmeyeceğini söyledik zaten. Evet. Orada şöyle bir incelik vardır. E, güne hürmeten oruçlulara benzemesi yani bunu şöyle düşünebiliriz. Adetli bir bayan gün içinde temizlenecek olsa normalde o kimse oruçlu değildir. Ama böyle olduğu halde akşam güneş batıncaya kadar yemekten içmekten kendini alıkoyması vaciptir. Yapmayacak olursa zaten oruç değil, orucunu bozmuş olmaz ama günahkar olur. Evet. Yani bir vacibi terk etmiş olacaktır. Burada da aynı şeyi söylemek mümkündür. Bunu sadece yani bir günah açısından doğru bir eylemde bulunmuş olmaz. Ama zaten orucu bozulmuştur. E, kefaret zaten gerekecek bir durumda söz konusu değildir. Hocam, temiz bir bayan e, oruç günü içerisinde adet görecek olsa o da kadar… O tam tersi, kadar... o kimse orucunu bozacaktır. Bozacaktır. Çünkü öyle bir bayanın oruçluya benzememesi lazımdır. Evet. E, ama temiz olan bir bayan ise tam tersi oruçluya benzemesi gerekecektir. Bu ikisinin arasında bir farika vardır. vardır. Evet hocam. Almanya'dan bir izleyicimiz soru göndermiş hocam. Burada üniversite öğrencilerine bazen şu şekilde borç veriyorlar. Mesela 500 euro veriyorlar ama yarısını yani 250 euro borç olarak ve birkaç sene sonra bu biriken borcu aylık ödemeyle geri istiyorlar. Ama eğer tüm borcu toplu halde geri ödemek istersek borçtan biraz düşüyorlar. Bu durumda borçlu borcu toplu halde ödemek caiz midir diye Soruyor hocam. Yani Şimdi indirim almak. Anladım. Borç. Bu soruya direkt cevap vermeden önce birkaç kuraldan bahsetmemiz gerekir. Yani meselenin daha iyi algılanabilmesi için. Örneklendirecek olursak, ben sizden bir mal aldım ve satın almış olduğum mala mukabil vadeli olarak size borçlandım. Bu da bir borçtur. Diğer taraftan biri bana Karzı Hasen'de bulundu. Yani borç para verdi. Bu da bir borçtur. İki borç arasında şöyle bir fark vardır. Birinci borçta, yani mal satın alıp da vadeli satın alınan mala mukabilite borçtaki vade lazimidir. Bu zaman zarfı gelmeden sizin alacağınızı benden talep etme hakkınız yoktur. Evet. Ama bana bir borç verdiniz, yani hiç alışverişimiz yok, aramızda böyle bir e, muavaza aktı yok. Tamamıyla bana bir borç para verdiniz, buna da bir vade tayin ettiniz. İki aylığına verdiniz, beş aylığına verdiniz, üç günlüğüne verdiniz. Bu vade ise gayri lazimidir, bağlayıcı değildir. Yani ertesi gün dahi alacağınızı hukuksal anlamda isteyebilirsiniz. Ahlaki değil, ayrı bir konu. Evet. İnsan verdiği sözün arkasında olmalıdır. Ama bununla beraber hukuksal manada baktığımız zaman e, karz diye tabir ettiğimiz e, Allah rızası için verilen borçlarda herhangi bir vade söz konusu değildir. Bu şekilde borçları ikiye ayıralım. Borç vadesi lazimi olan borç, hukuksal anlamda bağlayıcı vadeye sahip olan borç, Muavaza akdinden oluşan borçtur. Bir de karz-ı hasen. Allah rızası için verilen borç. Bunun vadesi ise lazimi değildir. Diğer bir ifadeyle bu ikincisinde vade yoktur. Peki sorumuzla irtibatlandırmamız gerektiği zaman bunu nasıl anlayacağız? Eğer bir borç ki vadesi varsa ve bu vadede lazimi ise, yani muavaza akdinden oluşan bir vade ise, bu vade zamanı gelmeden ben borcumu erken ödeyeyim, benim borcumun belli bir miktarını düş. Örneklendirelim. Benim 3 ay sonra size ödemem gereken 10 lira borcum var. Alışverişten kaynaklı. Ama ben bunu 3 ay sonra değil de şu anda ödersem, işte 8 lira ödesem siz bunu kabul eder misiniz? 2 lira borçtan düşer misiniz? Kabul ederseniz bu fıkıh dilinde da ve diye tabir edilen yani borcun bir kısmını düşürüp peşinen e, kapatayım şeklinde yapılan bir işlemdir ki bu faizdir. ve Kesinlikle caiz değildir. Her ne kadar bu konuda e, farklı görüşler olsa da mezhepte tercih edilen görüş bu. Bunun caiz olmayacağı, bunun faiz olacağı, haram olacağı. Ama hangi borç? Vadesi gelmemiş olan borç. Evet. Ama diyelim ki vade zamanım geldi, ödeme zamanım geldi. E, i̇ki ay geçti. Hatta sen bana belki de mühlet verdin. Böyle bir durumda ben borcumun bir kısmını versem ötekini de bana ibra edecek olursan bu vade endeksi olan bir düşürme olmadığı için bunda bir mahsur lazım gelmez. Evet. Sanki şuna benzer. Ben 10 lira borcumu ödedim. Siz 10 liranın içinden 2 lirasını bana hibe ediyorsunuz. Evet. Bununla alakalıdır. Şartla irtibatlı değildir. Şimdi karza baktığımız zaman yani Allah rızası için verilen borca baktığımız zaman bir akitten oluşan bir borç değil ise Böyle bir borçta zaten vade mefhumu yoktur. Yani vade lazimi değildir. Evet. Dolayısıyla hani borcumu erken kapattığım zaman işte şu kadar bir indirime gidiyor şeklinde bir de evet. bulunuyor. Evet. Kardeşimizin sualini tekrar etmek gerekirse işte burs alıyor. Bu bursun bir kısmı hibe, bir kısmı borç. Evet. Borç derken bir alışveriş yok aralarında. Evet. Ama e, devlet böyle yaptığından dolayı devlet diyor ki ben bunu senden şu kadar zaman içinde tahsil edeceğim diyor. Aynı verdiği miktarı geri aldığını düşünecek olursak. Yani farklı harici bir problemin olmadığını düşünecek olursak. Evet. E, ben falan tarihte bunu alacağım diyor. Ancak bu falan tarih gelmeden sen daha önce ödersen bu kadarını daha almam diyor. Bu tıpkı sizin bana borç verip verdiğiniz borcu işte bir ay sonra değil de şu anda verirsen ben şu kadarını kesik atarım, sana hibe ederim demen gibidir ki bu zaten şu anda alacağının tamamını istem hakkın vardır dine. Evet. Dinen böyle bir hakkın olduğu için burada vadeye endeksi olan bir indirimden bahsetmemiz mümkün değildir. Evet. O zaman karz Hasen borçlarda, vade lazımi olmadığı için borcun erken kapatılması diye bir şey söz konusu değil. Zaten kapatılması gereken zaman yoktur. Her evet. daim insanın talep etme hakkı vardır. O yüzden bundan kaynaklı bir indirim söz konusu olursa da karşı tarafın size vereceği bir hibe kabiliğindendir. Bunda herhangi bir sıkıntı lazım gelmeyecek. Ama Hı. borç lazımi ise yani zamanı tayin edilmiş ve tayin edilen zaman muavaza akdinde hukuksal olarak bağlayıcılığı da var ise bu zaman zarfı gelmeden erken ödeyim belli bir miktarı düşürülürse, bu dediğimiz gibi davet-i sınıfına girer ki bildiğimiz klasik faiz olur. Kesinlikle caiz olmaz. Yani borç demek sadece para alışverişi gibi değil, ortada bir mal var mı? Bir yani alışveriş alışverişten kaynaklı mu? olan borç farklıdır. Kişinin karşılıksız olarak vereceği borç farklıdır. Ona göre de bir sürü hükümler cereyan Ancak şu şunu bence. da ifade etmek isterim, belki bunu farklı... Derslerimizde dillendirmiştik ama tekrar etmek her zaman için güzeldir. Evet. Ee, yine aynı örnek üzerine gidelim. Ben size e, bir mal sattım veya bizim örneğimizde tersi değil. Siz bana bir mal sattınız, vadeli olarak ben size borçlandım. İşte 5 ay sonra 10 lira para ödeyeceğim. Bu lazimidir. Ama benim şu anda elime bir para geçti, peşinen kapatmak istiyorum. Ee, peşinen kapattığımda da siz bana 8 liraya razısınız. Bu da caiz değil. Evet. Ama bunu şöyle bir yol izlersek caiz olabilir. Nedir bu izleyeceğimiz yol? Hılaful cins Farklı bir para birimiyle borcumu kapatmak. Hmm. Yani size olan borcum 10 TL idi. Ben ama 8 TL değerinde döviz verecek olursam, siz de onu o anda kabul ederseniz sanki biz o anda 10 TL ile o 8 TL değerindeki dövizi takas etmiş olacağız. Evet. Yani sarf akli yapmış cinysler olacağız ki cinistler için... farklı olduğundan dolayı eşitlilik şartı olmayacağı evet. için burada bir problem olmaz. Yeter ki bunu çevirdiğimiz an aramızda alacak verecek kalmasın. kalmasın. Yani ha. o anda vereyim, siz bana borcunu düşürün ve herkes kendi yoluna deva devam etsin. Bu tıpkı şunun gibidir. Benim iki ay sonra size olan on lira borcuma mukabil diyorum ki ya şu cübbemi sana versem borcumu düşer misin diyorum. Siz de kabul ediyorsunuz. Ben cübbeyi size takdim ediyorum. Aslında cübbeyi size on TL'ye satıyorum. Hmm. Sizin bana on TL'ye vermeniz gerekiyor. Zaten benim size on TL'ye borcum olacağı için o iki borç zimmet takas sağlıyor, düşüyor. Ve böylece aramızda alacak verecek kalmıyor. Rabbim dikkat etmeyi nasip etsin Karşım. Evet. Hocam diğer bir sorumuz varikosal hastası olan kişiler %70 kısırlık olduğu söyleniyor. Çocuk tedavisi için gittiğimiz doktor tahlil istedi. Bunun için kişi sperm vermek zorunda. Hastanede bir kap veriliyor ve doldurulup laboratuvara verilmesi söyleniyor. Bunu istemeyerek yapmak zorunda olan kişiler günaha girer mi? Bu işlemden sonra kişi cünüp oluyor. Gusül etmesi için imkan yok. Eve gitmesi gerekiyor. Teyemmümle gusletip namazlarını o an kılabilir mi? Eve gidene kadar Allah razı olsun diyor hocam. Yani kardeşimizin suali sperm vermeyle alakalı. Evet. Ee, bunu yaparken kişinin kendi kendine tatmin otun olması gerekiyor. Tabii ki bu caiz olmayan bir eylem. Ancak bu tıbbi bir işlemdir. Ee, gerekli olan bir işlemdir. Hatta bildiğim kadarıyla o spermin tahlile girmesi için belli bir zaman vardır. Yani o zamanı aşmamak gerekir. Şöyle denmez, işte evinde e, evli olan kişilerin hanımı vasıtasıyla bunu yapsın, e, laboratuvara göndersin denmez. Çünkü e, o hücrelerin Zaman. yaşama zamanı ha. vardır. E, bu illaki orada olması, ortamda olması gerekir, kapalı bir ortamda. E, bu e, keyfi yapılan bir uygulama değil, nefsi tahrik etmek için yapılan bir uygulama da değildir. Tedavi amaçlı. Tıbbi bir e, uygulama olacağı için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Tabii kardeşimizin şöyle bir suali var. E, bu kişi neticede cunup olmuş mu? diyor. E, yıkanması gerekiyor ama eve de gidemeyecek. Derhal yıkanma vücubiyetini yerine getirmemiş. Bu sebeple günaha girer mi? E, normalde boy abdesti maksud olan ibadetlerden değildir. Maksuda vesile olan ibadetlerdendir ki maksuda vesile derken maksud namazdır. Evet. Ama bir insan cunupken namaz kılması mümkün değildir. Dolayısıyla namaz mükellefiyetliliği söz konusu olduğu an yıkanması farz olacak Farz oluyor. Evet. Eğer namazla muhatap değil ise o esnada yani daha namaz vaktine varsa onun yıkanmamasından dolayı o kişi günahkardır denmez. Demez, evet. Ha halk arasında tabii şöyle bir düşünce vardır. Cünüp olduğu zaman insan vakit kaybetmeden yıkanmalı ister. Hatta çocukken bize öğretilirse işte her adımına günah vardır vesaire. Bu biraz da bu konuda teşvike yönelik olan bir evet. şeydir. Ee, ama kişi öyle bir duruma düştüğü zaman da tabii bir şey yememek, içmemek, eğer içecekse de ağzını çalkalaması e, güzel olan bir eylemdir. Evet. Ama eğer namazla muhatap değil ise, o esnada daha namaz vakti girmemişse ve vaktin namazını zaten kılmışsa, bu yıkanmadığından dolayı günah işlemiştir anlamı taşınmamalıdır. Ne zamanki namaz vakti girdi ve namazla mesul oldu, kılmak zorunluluğu taahhüt etti, o zaman yıkanma o kişiye farz olarak e, cari olacaktır. Evet hocam. Ki Bayağı da bir vakit e, yani zamana göre, var. kişinin durumuna göre Aynı değişebilir vakit. artık o. Postacı... Tabi güzel olan, ihtiyatlı olan vakit kalbiyetmeden e, gidip e, boy abdesini almasıdır. Evet hocam. Postacı bir kardeşimizin sorusuyla devam ediyoruz hocam. E, ben postacıyım. Haliyle bazen bankalara e, posta bırakıyorum. Oradan ayrılırken bazen yorgunluktan, bazense gayri ihtiyarı ağzımdan hayırlı günler yahut hayırlı işler lafızlarını telaffuz edebiliyorum. Bu hal ile e, hallendiğim zaman e, küfür mü oluyor, evliyim, nikah ve iman tazelememe gerek var mı diyor hocam. Tabii öncelikle bu kardeşimizi tebrik ederiz. Yani güzel bir konuya temas etmiş oldu. Evet. Hassaslılığını, e, dini hamiyesini de ortaya koymuş oluyor ki Rabbim bu şuru cümle kardeşlerimize nasip eylesin. Amin ee, şüphesiz faiz Allah'ın katiyetle haram kılmış olduğu bir işlem faizle iştigal etmekte Allah'a harbi ilan etmek Allah ve Resulüne harbi ilan etmek ee, olması hasebiyle çok yanlış yapılmaması gereken bir eylemdir böyle, böyle bir ortama bir insanın imkan nispetinde girmemesi gerekir girecek olursa da zaruret miktarınca bu sınırlıdır ne kadarsa zaruret o kadarlıkla orada iktifa edecektir. Peki faizle iştigal eden bir müessese veya faizle iştigal eden bir şahsa o anda hayırlı işler demek doğru mudur? Elbette doğru değil. Çünkü onun işe hayır değildir, şerdir. Şer olan bir işe kişi kasıtlı olarak hayır işini, ifadesini kullanması veya da onu hayır olarak görmesi Allah muhafaza itikadi bir problemdir. Evet. Hayırlı günler biraz daha farklı. Ben hayırlı işlerden daha fazla... Ya da kolay gelsin kolay demek. Kolay gelsin. Yani oysa bu hayır olmayan, günah olan, Allah harbi ilan etmiş olan bir işte sen neye kolay gelsin diyeceksin ama bu gayri ihtiyari kişinin ağzından çıkmışsa ki sualeden kardeşimizin öyle olduğu söyleniyor evet. yani iradesiyle değil alışılagelmesinden dolayı bundan dolayı herhangi bir şey lazım gelmez ama bu konuda daha hassas olmak gerekir. Daha dikkatli, daha temkinli olmak gerekir. Öyle bir ortama girildiği zaman işimiz ne kadar kısa halledebiliyorsak halledip derhal öyle bir ortamı terk etmek ve imkan nispetince de etrafımıza da tebliğde bulunmak. Tabii güzel bir şekilde eğer orada nazımızın geçeceği arkadaşlarımız, tanıdıklarımız varsa da e, onlara bu yapılan işlemin doğru olmadığı, evet. e, kendilerine helal kazanç yollarının aramasının gerekli olduğunu da vurgulamak gerekir. Çünkü Allah muhafaza insan belli bir zaman haramı haram olarak kabul ediyor. Ama onunla irtibatı devam ettiği sürece bir ünsiyet oluşuyor, Maalesef. bir alışkanlılık hale geliyor. Evet. Ve her ne kadar inkar etmese de, tamam onun haram olduğunu kabul etse de ama o gözünde çok büyük bir şey gelmiyor. E, çok büyük bir cereyim olarak bakmıyor mesela. Gündelik bir hayat tarzı olarak değerlendirebiliyor. Maalesef. İşte buna imkan tanımamak lazım. Yani insanın fıtratında vardır ünsiyet. Her insan bulunmuş olduğu e, konuma ayak uydurur, bulunmuş olduğu zamana göre, e, yapıya göre ayak uyduracaktır, alışır. İşte o günah içinde bulunacak olursak günaha alışır. Evet. İşte günah içinde bulunduğumuzda ise ona alışmama adına o içinde bulunduğumuz ortamı devam ettirmemek, terk derhal öyle bir ortamı olsun. terk etmek gerekir ki Rabbim oraya düşmüş olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Amin hocam, amin. Hocam, diğer bir izleyicimiz şöyle diyor, domuz yağı yara iyileşmesinde önemli bir etkiye sahip bu durumda ilaç olarak kullanılabilir mi? Bu sual aslında haramda tedavi olur mu? Haramda şifa evet. var mıdır noktasında fukahanın tartışmış olduğu bir mesele. Kitaplarımızda, kaynaklarımızda yer alan bir mesele. Ee, bu konuda varit olan bir hadis-i şerifte haramda şifa yoktur'dan yola çıkarak bazı e, alimlerimiz diyor ki ne olursa olsun velev ki tedavi dahi olsa bir şey haram ise onda tedavi caiz değildir. Ancak diğer bir grup e, alimlerimiz de diyor ki ki daha fazla mezhepte kabul edilen görüş bu ikinci gruptur. E, eğer onun başka bir alternatifi yoksa. yoksa. Ve onun kullanılmasıyla da kişiye şifa vereceği, şifa veren Allah'tır da o vesile olacağı tecrübe ile veya güvenilir Müslüman bir tabibin beyanı ile biliniyor ise bu durumda kullanılabilir. Peki hadis şerifi nasıl algılayacağız, nasıl anlayacağız? Orada şöyle deniyor, haramda haramlılık vasfı var olduğu müddetçe şifa yoktur. Oysa böyle bir insanın öyle bir ilacı kullanması haram olmaktan kalkacaktır. Dolayısıyla haram olma vasfı ondan kalktığı için haramda şifa yoktur. Hadis-i şerifiyle muhatap olmayacaktır. Yok. Yani bu şöyle düşünebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de varit olan ayet-i kerimede muzdar durumda olan bir kimsenin laşeti yemesi gibi. Evet. E, oysa muzdar durumdadır, ölmek üzeredir ama yanındaki et ise laşedir, haram olan bir şeydir. Ondan yemesine müsaade edilmiş. Hatta İmam-ı Yusuf Rahimullah'ın dışındakilere göre yemesi vacip kabul edilmiş. Hmm. Yememesi durumunda ölmesi intihara sebebiyet olacağı için günah ad edilmiştir. Evet. Böyle bir durum var. Ama tabii orada başka alternatif yok. Yani tek bir yol. Tedavi ile bunu aynı değerlendirmek de doğru değil. Çünkü insan tedavi olur ama bünye o tedaviye cevap vermeyebilir. Evet. Dolayısıyla tedavi olmak bu bağlamda farzdır şeklinde bir algı yanlış olur. Evet. Ama bazı tedavi vardır ki yüzde yüz kesindir. Yani yapılmaması durumunda ölüm Hı. olacaktır. Örneklendirelim Hı. adamın kolu kesildi. Oradan kanama okuyor, akıyor. Orayı dikmezsek kanama devam edecek olursa kesin bu kişi kan kaybından ölecektir. Ama orayı kapatacak olursa kan kaybı olmayacaktır. Yok ben tedavi olmayacağım deme hakkına sahip değildir. Aksi takdirde omuzlar durumda olan kimsenin yanındaki laşe etinden yemeyip ölmesi gibidir. O hmm. kan kaybinden bu kişi ölecek olursa. Evet. Yani meseleyi böyle. Ama tedavi normal bir tedavi. Yani tedaviye cevap verme ihtimali de var. Vermeme ihtimali Olasılıklı, vardır. Evet. Olasılıklar varsa bu durumda tedavi olması farzdır denmez. Ama şüphesi tedavi olması elzemdir denir. O ayrı bir konu. Evet hocam. Hocam son olarak yine yurt dışından bir kardeşimiz. Yurt dışında olan birinin fitresini ayırarak Türkiye'ye geldiğinde vermesi caiz midir? Bayramdan sonra verecek diyor. Ee, fitir sadakasını e, bayramdan önce vermek gerekir. Bayramdan sonra bırakılması ise mekruhtur. Sahi olsa da tercih edilen görüşe göre mekruhtur. E, ancak bu kardeşimizin sualinde bulunmuş olduğu yerde veremiyor başka bir yere getirmek istiyor. Oradaki bir muhtaç birine verecek. Ancak o kişiyle irtibatı, yani fiziksel birlikteliği ise bayramdan sonra olacaktır. Evet. E, ne yapsam, ayırsam vermiş olur muyum diyor. Ayırsa vermiş olmaz. Ayırmak sadece onu ayırdığı andaki niyeti yeterlidir. Verirken bir daha niyet etmesine muhtaç değildir. Ayırmanın anlamı bu demektir. Yoksa ayırmak demek onu verdi anlamı taşımayacak. Ama bu kolayı vardır. Ne yapabilir? Ee, şöyle yapabilir. Ya o fitresini vermek istediği kişinin yanında nazının geçtiği imkanı olan bir arkadaşını arar. Der ki benim namma falancı kişiye fitre ver. Ben sana gelince bunu ödeyeceğim der. Evet. Böylece bayramdan önce fitresini ödemiş olur. Eğer böyle birini bulamayacak olursa e, bu takdirde fitre vermek istediği kişiyle kendi yanında olan birini görüştürür telefonla. E, o kişiye vekalet verir. Benim namma verilecek olan meblağı alabilirsin diye vekalet verdikten sonra işte örneklendirelim Biz beraberiz. Ben işte memlekette bir arkadaşıma vermek istiyorum. Onunla size telefonla görüştürerek o size vekalet veriyor. Ben de size onun namına fitremi veriyorum. Bu saatten sonra o kişi o fitreyi almış kabul edilir. Çünkü Hı. vekilin kabzı, aslın kabzı hükmünde olacaktır. Ben fitremi bayramdan önce vermişimdir. Artık hüküm bitti daha sonradan memleke, siz bana onu ye, emaneten tekrardan geri yahd veya berabersek zaten beraber döndüğümüz zaman onun fitresini ona ulaştırırsınız. Yani kabz etmiş olur böylece. Detaylı kabız e, evet. şeyden önce yani bayram dönünce gerçekleşiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? İnşallah dua edelim birbirimize ki İnşallah. bu zamanda özellikle duaya çok fazlasıyla da ihtiyacımız var. Evet hocam. Dua müminin olmazsa olmaz olan silahıdır. Evet. En etkili silahıdır. Yeter ki şartlarına riayet edilsin. Halis gönülden yapılsın ve gıyabi olarak birbirimizin namına yapalım. Ee, i̇nşallah dualarında kardeşlerimiz bizleri unutmasın. Biz de onları unutmayalım. Böylece ümmeti Muhammed için hep birlikte dua ordusunu harekete geçirelim. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Allah razı olsun. Dualara amin diyoruz. İlmal programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.